5. risale olan 5. mesele şükür risalesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şey'in illa yüsbihu bihamdihi. hamdi. ı Mücizü'l-Beyan tekrar ile Efele yeşkurun? Efele yeşkurun? Ve senecziş şakirîn. Le in şekertum le azîdennekum. Belillâhe fe'bud ve kun min eşşâkirîn. Gibi ayetlerle gösteriyor ki hâlık Rahman'ın, ibadından istediği en mühim iş, şükürdür. Furkan-ı de gayet ehemmiyetle şükre davet eder. Ve şükür etmemekliği, nimetleri tekzip ve inkar suretinde gösterip, فَبِئَيِّ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا فَرْمَانِي لَا Sure-i Rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette, 31 defa şu ayetle tehdit ediyor. Şükürsüzlüğün bir tekzip ve inkar olduğunu gösteriyor. Evet, Kur'an-ı Hakîm nasıl ki şükrü netice-i hilkat gösteriyor, öyle de Kur'an-ı olan şu kainat dahi gösteriyor ki netice-i alemin ı âlemin en mühimmi şükürdür. Çünkü kainata dikkat edilse görünüyor ki kainatın teşkilatı şükrü intac edecek bir surette her bir şey bir derece şükre bakıyor ve ona müteveccih oluyor. Güya şu şecere-i en mühim meyvesi şükürdür. Ve şu kainat fabrikasının çıkardığı mahsulatın en alası şükürdür. Çünkü hilkat-ı alemde görüyoruz ki mevcudat alem bir daire tarzında teşkil edilip içinde noktayı merkezi olarak hayat halkedilmiş. Bütün mevcudat hayata bakar, hayata hizmet eder hayatın levazımatını yetiştirir. Demek kainatı halk eden zat ondan o hayatı intihab ediyor. Sonra görüyoruz ki zihayat alemlerini bir daire suretinde icad edip insanı noktayı merkeziyede bırakıyor. Adeta zihayatlardan maksud olan gayeler onda temerküz ediyor, bütün zihayatı onun etrafına toplayıp ona hizmetkar ve müsahhar ediyor, onu onlara hakim ediyor. Demek Halık-ı Zülcelal zihayatlar içinde insanı intihab ediyor, alemde onu irade ve ihtiyar ediyor. Sonra görüyoruz ki alemi insaniyet de belki hayvan alemi de bir daire hükmünde teşkil olunuyor ve noktayı merkeziye de rızık vazedilmiş. Bütün nevi insanı ve hatta hayvanatı rızka adeta taaşk ettirip onları umûmen rızka hadim ve musahhar etmiş onlara hükmeden rızıktır. Rızkı da o kadar geniş ve zengin bir hazine yapmış ki, hadsiz nimetleri camidir. Hatta rızkın çok envağından yalnız bir nev'inin, tatlarını tanımak için, lisanda kuvve-i namında bir cihaz ile, mat'umat adedince, manevi ince ince mizancıklar konulmuştur. Demek kainat içinde en acip, en zengin, en garip, en şirin, en cami, en bedi hakikat rızıktadır. Şimdi görüyoruz ki, her şey nasıl ki rızkın etrafında toplanmış, ona bakıyor, öyle de, rızık dahi bütün ile manen ve maddeten, halen ve kalen, şükür ile kaimdir. Şükür ile oluyor, şükrü yetiştiriyor, şükrü gösteriyor. Çünkü rızka iştihâ ve iştiyak, bir nevi şükrü fıtridir. Ve telezzüz ve zevk dahi, gayri i şuuri bir şükürdür ki, bütün hayvanatta bu şükür vardır. Yalnız insan, dalalet ve küfür ile o fıtri şükrün mahiyetini değiştiriyor, şükürden şirke gidiyor. Hem rızık olan nimetlerde gayet güzel süslü suretler, gayet güzel kokular, gayet güzel tatmaklar, şükrün davetçileridir. Zihayatı şevke davet eder, ve şevk ile bir nevi istihsan ve ihtirama sevk eder. Bir şükrü manevi ettirir. Ve zişurun nazarını dikkate celbeder. İstihsana tergib eder. Nimetleri ihtirama onu teşvik eder. Onun ile kalen ve fiilen şükre irşad eder ve şükür ettirir. Ve şükür içinde en âlî ve tatlı lezzeti ve zevki ona tattırır. Yani gösterir ki şu lezzetli rızık ve nimet kısa ve muvakkat bir lezzeti zahiriyesiyle beraber daimi hakiki hadsiz bir lezzeti ve zevki taşıyan iltifat-ı rahmani'yi şükür ile kazandırır. Yani rahmet hazinelerinin maliki keriminin hadsiz lezzetli olan iltifatını düşündürüp şu dünyada dahi cennetin baki bir zevkini manen tattırır. İşte rızık Şükür vasıtası ile o kadar kıymetli ve zengin bir hazine-i camia olduğu halde şükürsüzlük ile nihayet derecede sukut eder. Altıncı sözde beyan edildiği gibi, lisandaki kuvve-i zâika, Cenab-ı Hak hesabına, yani manevi vazife-i şükraniye ile rızka müteveccih olduğu vakit, o dildeki kuvve-i zayika, rahmeti bi nihayiyi ilahiyenin hatsiz matbahlarına şakir bir müfettiş. Hamit bir nazırı ali kadr hükmündedir. Eğer nefis hesabına olsa, yani rızkı inam edenin şükrünü düşünmeyerek müteveccih olsa, o dildeki kuvve-i zaika bir nazırı ali kadr makamından batın fabrikasının yasakçısı ve mide tavlasının bir kapıcısı derecesine sukut eder. Nasıl rızkın şu hizmetkarı şükürsüzlük ile bu dereceye sukut eder? Öyle de rızkın mahiyeti ve sair hademeleri dahi sukut ediyorlar. En yüksek makamdan, en edna makama inerler. Kainat hâlıkının hikmetine zıt ve muhalif bir vaziyete düşerler. Şükrün mikyası kanaattır ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir. Şükürsüzlüğün mizanı hırstır ve israftır, hürmetsizliktir, haram helal demeyip rast geleni yemektir. Evet, hırs şükürsüzlük olduğu gibi hem sebebi mahrumiyettir hem vasıtayı zillettir. Hatta hayatı ictimaiye sahip olan mübarek karınca dahi güya hırs vasıtasıyla ayaklar altında kalmış ezilir. Çünkü kanaat etmeyip senede birkaç tane buğday kafi gelirken elinden gelse binler taneyi toplar. Güya mübarek arı kanatından dolayı başlar üstünde uçar kanaat ettiğinden balı insanlara emri ilahi ile ihsan eder yedirir evet zat-ı akdesin alemi zatisi ve en azami ismi olan lafzullah'tan sonra en azam ismi olan rahman rızka bakar ve rızıktaki şükür ile ona yetişilir hem rahman'ın en zahir manası rezzaktır hem şükrün en var. O nevilerin en camii ve fihristi umumiyesi namazdır. Hem şükür içinde safi bir iman var, halis bir tevhid bulunur. Çünkü bir elmayı yiyen ve elhamdülillah diyen adam o şükür ile ilan eder ki o elma doğrudan doğruya Desti Kudretin yadigarı ve doğrudan doğruya hazinei Rahmetin hediyesidir demesiyle ve itikat etmesiyle her şeyi cüz'i olsun külli olsun onun deste kudretine teslim ediyor ve her şeyde rahmetin cilvesini bilir. Hakiki bir imanı ve halis bir tevhidi şükür ile beyan ediyor. İnsanı gafil küfranı nimet ile ne derece hasarete düştüğünü çok cihetlerden yalnız bir veçhini söyleyeceğiz. Şöyle ki lezzetli bir nimeti insan yese eğer şükür etse o yediği nimet, o şükür vasıtasıyla bir nur olur, uhrevi bir meyve-i cennet olur. Verdiği lezzet ile, Cenab-ı Hakk'ın iltifat-ı rahmetinin eseri olduğunu düşünmekle, büyük ve daimi bir lezzet ve zevk veriyor. Bu gibi manevi lübleri ve hülasaları ve manevi maddeleri ulvi makamlara gönderip, maddi ve süfli posa ve kışri, yani vazifesini bitiren, ve lüzumsuz kalan maddeleri fuzulat olup aslına yani ana asıra inkılap etmeye gidiyor. Eğer şükür etmezse o muvakkat lezzet zeval ile bir elem ve teessüf bırakır ve kendisi dahi kazurat olur. Elmas mahiyetindeki nimet kömüre kalb olur. Şükür ile zail rızıklar daimi lezzetler, bâkî meyveler verir. Şükürsüz nimet en güzel bir suretten çirkin bir surete döner. Çünkü o gafile göre rızkın akıbeti, muvakkat bir lezzetten sonra fuzulattır. Evet, rızkın aşka layık bir sureti var. O da şükür ile o suret görünür. Yoksa ehli gaflet ve dalaletin rızka aşkları bir hayvanlıktır. Daha buna göre kıyaset ki, ehli dalalet ve gaflet ne derece hasaret ediyorlar. En vazii hayat içinde en ziyade rızkın en muhtaç insandır. Cenab-ı Hak insanı bütün esmasına cami bir ayna ve bütün rahmetinin hazinelerinin müddeharatını tartacak, tanıyacak cihazata malik bir mucizi kudret ve bütün esmasının cilvelerinin ve sanatlarının inceliklerini mizana çekecek aletleri havi bir halife arz suretinde halk etmiştir. Onun için hadsiz bir ihtiyaç verip, maddi ve manevi rızkın hadsiz envana muhtaç etmiştir. İnsanı, bu camiyete göre en ala bir mevki olan ahsen-i takvime çıkarmak vasıtası, şükürdür. Şükür olmazsa, esfel-i düşer, bir zulm-ü azim eder. Elhasıl en âlâ ve en yüksek tarik olan tariki ubudiyet ve mahbubiyetin Dört esasından en büyük esası şükürdür ki, o dört esas şöyle tabir edilmiş. Der tariki, azmendi, acz mendî, lâzım âmet, çiz. acz mutlak, fakr mutlak, şevk mutlak, şükr mutlak, ey aziz. Allahümme cealnâ mineşşâkilîn, bir rahmetike yâ erhamer râhimîn. Sübhaneke lâ ilmelenâ illâ mâ allemtenâ, inneke entel alîmul hakim. Allahumme salli ve sellem ala seyidina Muhammedin seyidish-şakirina ve'l-hamidin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Âmîn. Ve âhiru da'vâhum en elhamdülillâhi rabbil âlemin. 6. risale olan altıncı mesele Teksir Mektubat mecmuasında neşredildiğinden buraya dercedilmedi.